339 numaralı konu Amr bin As'ın kıssası. Evet, Amr bin As şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, elbiseni giy, silahını kuşan, sonra da bana gel, diye haber gönderdi. Böylece peygambere vardım. Bana, seni birliğin başında kumandan olarak göndermek istiyorum. Umarım ki, Allah seni koruyacak ve sana ganimet verecektir. Allah'tan, hayırlı bir mala sahip olmanı dilerim, dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. İslam'a ihtiyacım vardı. Ondan dolayı Müslüman oldum dedim, Hazreti Peygamber, ey am, salih bir mal salih bir kişi için ne güzeldir buyurdu.